Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Bir Kamuslu Güreş programında Açık Radyo'dayız 94.9 Kelimelerle olan yolculuğumuz devam ediyor evet. Kamuslu Güreş adlı e, Gmail'imiz, e, Twitter'ımız Ve Instagram adreslerimiz Mevcut e, Eski program kayıtlarımıza da Açık Radyo'nun Podcast kanalından sevgili dinleyenlerimiz e, ulaşabilirler. Evet Twitter'da ee, sonra e, Evet Twitter'da da bayağı bir görseli paylaşıyoruz. Bugün bir e, destekçimiz var. Sevilay Hanım, Sevilay Özbay kendisine... Her e, gün var. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. E, teşekkürlerimizi eksik iletelim olmasınlar. eksik olmasınlar. Efendim e, sözcüğümüz gene dışarıdan Çam e, ormana girmiştik hatırlarsanız. Ormanda kurtla karşılaştık. Şimdi Kurt çama doğru yaklaştı. Evet, yeşillik araya sokalım dedik. Evet, iyi yaptık bence. Evet. Kelimemiz çam, sevgili dinleyenler. Ne geliyor akla Valla neler geliyor. Tabii e? ki hani böyle çok dirençli bir e, bitki değil mi? Bir ağaç, e, yaz-kış hani e, yapraklarını dök dökmüyor Hep Hadi. yeşil. E, Türkiye'de de tabii çok rastlanıyor. Evet. Bizim hani genel manzaramızın içinde hayli özel bir yer taşıyor. Çok yani tam yeri geldi ben senin bir bilgini kapmış olacağım ama Kerem'ciğim yani e, araştırdığım birkaç kaynakta Türkiye ormanlarının yaklaşık yüzde altmışının çam olduğu söyleniyor evet. o kadar çokmuş yani. Bir de her bölgede aşağı yukarı rastlıyoruz bildiğim kadarıyla İstanbul'da çok, çok yetişiriz bizim bahçemizde vardı bir tane çam. Ege, Akdeniz... Kesilmedi hala... <gülüyor> Neyse, biz ayıvet Her program çevremizdeki yok olan şeylerle ilgili... Ufak ufak alttan alttan mesajlarımızı verelim yani... Evet... Kozalak'a geliyor aklımıza değil mi? Hemen ha. kozalak deyince... Aslında araştırırken kozalaklılar diye bir familya var ve sadece Hı -hı. çam değil ama gerçekten ilk akla gelen... Benim reçine de hemen geliyor aklıma çam Hı, deyince... Evet. Ya sanırım hani e, böyle dediğin gibi coğrafyanın büyük ormanlık alanlarının çam kapsadığı için ağaç denince aklımıza ilk gelen diyebilirim çam. Çok Orman ağaçları içerisinde e, değil mi? İlk üçe girer yani. Tanıdığımız bildiğimiz bir ağaç en azından. O yüzden bazı şey yan ürünlerini de daha iyi biliyoruz belki. Birçok ağacın yan ürününü söylemek hani evet atkestanesinde kestane var ama yani diğerlerinde. <gülüyor> e, <gülüyor> dile var? de yansıyaş anlamında da öyle. Ha reçinenin tabii. Çam Sakızı. Çoban Armağan'ı var değil mi? Evet. Çamlı çok şey de var yani işte yer isimi var. İşte biz İstanbul'da Çamlıca var bildiğin gibi. Çamlı Bel diye bir evet. yer var bildiğimiz. Çamlı köyler çoktur. Yani Anadolu'da, zaman Anadolu'da. Evet, her yerde. Ee, evet. Sonra şey e, dedik ya işte direnç benim aklıma geldi onu söylemişken... E, Kışın da yapraklarını dökmeyen bir ağaç. Fakat gene araştırmalarımızda birkaç çam cinsinin kışın da yaprak döktüğünü öğrenmiş olduk. Her şeyin bir istisnası var. Ama genelde de bereketli bir ağaç. Hatta Hep işte. kelimelerimizden biri de değil mi? Bereket, direnç evet, diyebiliriz. demiştin. Kış da akla geliyor ilk. Tabii. Yani Kar görüntülere değil mi? Dallarında sarkan, noel. Orada geliyor. evet kıştan Noel'e doğru çok yılbaşı süsleme aklıma geliyor dini bir öe doğru Noel Baba evet. hediyeler altına <gülüyor> konan falan. Hatta bir tür satış politikasının uzantısı olarak ya da işte evet. bir hafta duracak diye o kesilip eve konan ağaçlar şeklinde gene evet. eleştiriye doğru <gülüyor> Onların çakmaları da çıktı ama yani evet. şimdi böyle elektrikli vesaire. Yani şık olan çakmasını gerçeğine tercih etmeli. Her şeyin gerçeğini tercih ederim ama yani... Evet haklısın ben Tabii de şey, katılıyorum bu konuda Yani dikerek kullananlara Bir diyeceğimiz yok ama Başka yan ürünlerinde ne var? Çam fıstığı var Evet çam fıstığı var Hatta dille bu kadar ilgilenen bir ikili olarak efendim fıstığı fıstığıyla çam fıstığı karışıyor bazen hmm. ee, Karışmasın, karışmasın. Açık radyo dinleyicileri karıştırmıyorlardır mutlaka ama çam fıstığı o biraz da fazla pahalı Küçücük poşetlerde satılan <gülüyor> Artık her şey pahalı soğanından evet. patatesine Değil mi efendim Çam fıstığından gibi. Kuş izimine. Evet. <gülüyor> Çam devirmek var ama onun hikayesini anlatacaksın galiba. Evet, i̇kna ikna olmadın olmadı mı? Olmadım evet. Pek ama paylaşacağım. Bir bakalım dinleyenlerimiz de ikna olacaklar mı? Terebentin var gene çamdan çıkan bir ürün olarak. Ee, Bilmiyordum. Başka? Evet. Yani çamla ilgili ve güzellik şeyinde de kullanılıyor. Hı, Terebentin yağı hı hı. saç için falan çok iyi şeklinde. Bir de ee, geçen programlarda kurtu işlemiştik ee, ilk akla bazı cinsler gelmişti ben de hemen böyle e, köknar ve e, sedir deyince e, çam üçü birden aklıma geliyor gerçekten de aynı familyadanmış bunlar hatta bu sarı çam da deniyor hani kehribar işte o reçinenin e, Hı -hı. alıp kullanıldığı bir e, şey olarak mücevher e, olarak e, kelibar, kehlibar diye de geçiyor kehlibar kehribar e, iki hmm. haline de rastladım ben böyle pinus latincesi evet pinus pinea mıydı e, çok yaygın evet o... biraz bakalım kökenlerine etimolojiye bakalım. Bakalım. Bak bakalım ne var. Ben, i̇smet Eyiboğlu'nda kaptı kitabımı. Kaptı. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni versiyon ben de. <gülüyor> Sende Nişanyan böyle daha eşitlikçi oldu ama. <gülüyor> Efendim İsmet Eyiboğlu'nda Çam Türkçe kökeni ee, ama farklı anlamlarda karşımıza çıkıyor. Yani Sanskritçi de mesela başka dillerdeki çamı içinde barındıran bir takım sözcükleri ele almış Eyiboğlu. Çambudvipa sözcüğü Sanskritçe hmm. e, evren anlamına geliyor. E, çamlamak Uygurcuya da olan bir sözcük, çekişmek, direnmek anlamına geliyor. Hep hmm. Farklı farklı. Kırgızca da çam e, adım bayağı Hı adım atmak anlamındaki adım yeni Kırgızca da çama güç anlamına gelen bir sözcük yani birbirleriyle bir bağlantıları yok e ...Eybol'da da bazen e kelimenin karşılığını tartışa tartışa gidiyor buradan gelmiş olabilir şuradan Anladım. gitmiş olabilir gibi tam net bir bilgi olmayınca evet Bazen Mezgüran, çok Akıl belirgin. yürütmeler yapıyor, Evet, tam mi? da akıl Anadolu halk ağızlarında e, çay bardağı içinde çam deniyor ama burada camdan geldiği e, hmm. akıl yürütmesini yapmış Eyüboğlu. Gene Anadolu e, halk ağzında çama e, çok tutam, toplu anlamına gelen bir sözcük. Çamalamak diye bir sözcük var. Tasarlamak demekmiş. Çamalamak. Evet. Bir Çamça ya da çamçak ağaçtan oyularak yapılan kap sanki en mantıklı kökte buymuş gibi bir düşünce geliştirilmiş. Hani ağaca çam deniyor. Çam ağacı kullanılarak yapılan kaplara o ad veriliyor şeklinde. Batı kaynaklarına baktığımızda da Latince pinus demiştik zaten. Fransızca pin, Sanskritçe pitu, hmm. Grekçe pitus. Hep aynı yapıda gidiyor. İspanyolca ve İtalyanca da pino, hmm. İngilizce de pine. Öbür dillerde değişiyor. Almanca da e, tan Tan diye yazılıyor yanlış telaffuz etmeyeyim. E, Fiche diye bir karşılığı var. Haraya girdim bir parfüm var diye onu söyleyecektim. Ha evet. <gülüyor> Babanın kullandığı. Neydi o? Ben... Pinus. <gülüyor> Hatta arpi Pino Pino, pino. Ee, Çocukluk evet. arkadaşlarıma sordum Hatta çok eskinin şeyidir şeylerinden evet, evet. biri Kozalak Çok da güzel şeklinde kokar ben Nazlı hatırladım. söyledi hemen Pino dedi o evet, Sen bravo. de mi kullandım demişti. Ben de kullandım ha, yani. O kadar eski de değilmiş yani Evet, evet vardı yani benim zamanımda da diyormuşum yani. Yani evet, <gülüyor> Bir on yıl öncesini Seni de o ya, yedi yaşında zannedeceklersin senin seni <gülüyor> zamanda yoktur diyoruz Efendim en son Arapçada da e, Senavber deniyor ee, böyle e, ladin ağacının da kökü latinceden gel, geliyor ladarum e, hmm. karaçam demekmiş zaten e, grekçede de ledanon bir tanrıça leda vardı ya zelusun evet. peşine düştüğü pek çok e, hanımdan biri orayla bir bağlantısı <gülüyor> var evet ilgimi çekti <gülüyor> buyur <gülüyor> sana <gülüyor> ya bende pek bir şey yok aslında yanında köken olarak arapça şm kökünden gelen şam Mumreçine reçine sözcüğünden alıntıdır dedim hatta şeyi söylerken hani çam işte fıstığıyla şam fıstığını karıştırmayın deyince bu, bu aklıma geldi. Köken olarak oradan alındı diyor. Şam'dan alındı diyor. Ha farklı. Evet, Hiç E-Bom'da yani. öyle bir yaklaşım yok. TDK bakalım neler var. Bakalım. Çam işte çamgillerin örnek bitkisi olan yurdumuzda birçok tür yetişen bir orman ağacı. Pinus Kullandık bunu zaten latince. Çam devirmek diye bir deyim var. İşte karşısındakine Dokunacak veya kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek. Hmm, pot kırmak falan. Evet, evet. Çam yarması var tabii yani. İri yarı. İri, iri gövde insan. Sebebi belli, niye öyle? Evet, çam fıstığı tabii yani fıstık çamının kozolak biçimindeki meyvesinden çıkarılan sert kabuklu, yağlı ve nişastalı tohum. Evet. Diyor. Çamgiller işte bir zoolojide e, kozalıklardan kozalık, e, lak, <gülüyor> söyleyemedim. İğne gibi ince ve uzun yaprakların yaz kış dökmeyen to, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan... ...çam, köknar işte bahsettiğim gibi ladin gibi bitki türlerinin içine alan reçineli ağaçlar familyası çamgiller. Hmm. E, çam sakızı gibi bir deyim var işte tedirginlik verecek kadar bir insanın peşinden ayrılmayan bunu duymamıştım ben, ben. de duymadım. Sakız gibi yapışmayı biliyorum da bu farklı evet. oluyor demek. TDK'de bunlar var. Sen şeyi söylemişken hemen çam devirmeyi ben de İskender Palan'ın İki Dirhen Bir Çekirdek kitabına baktım. Deyimlerin hikayelerini anlatan yani bana ikna edici gelmeyen hikaye burada. Ee, sonuçta eskiden e, İstanbul'dan bahsediliyor e, işte konaklar, yalılar, insanların geniş bahçeleri var. E, bir gene beyin de çok güzel bir bahçesi ve çok güzel çam e, fideleri var orada. Evet. Bir şeyleri binaları yapmak veyahut kışlık odun içinde başka ağaçlar keresteler kesiyorlar getiriyorlar böyle bir daha olmuş büyümüş çamların kerestelerine adam getirtiyor bir küçük bina yapılacak bahçesindeki görevliye diyor ki işte o çamlardan diyor yaparsınız bu neyse artık ahılı ağırı ne yapacaklarsa adam da saf bir adam uşak. Ee, o güzelin e, çok hatta herkesin ayıla bayıla anlattığı e, küçük çam e, fidelerini, genç çamları kestiriyor. Hı -hı. Hatta içinden de düşünüyor güya işte ya niye bunları kestiriyor ki falan diye. Hemen konusu komşusu adama haber iletiyorlar. Senin uşak çamları devirdi diyorlar. Hı -hı. O hikaye nasıl herkese mal olup çam devirmek olmuş ben bilemedim ama. Bir ikna olamadın ama. Bilemedim yani. Bir şarkı verelim o zaman. Buyurun. Ezgi'nin günlüğünden gelsin. Gelsin. Çam'dan Sakız Akıyor adlı güzel türkü. Dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor. Ne güzel şarkı. Çok sevdiğimiz Ezgi'nin günlüğünü dinledik. <gülüyor> Efendim, anlamlarla çam sözcüğüne devam ediyoruz. Evet. E, atasözlerinden bir tane seçtim. E, çok duyulmamış bir şey Ömer Asım Aksoy'un sözcüğünden. Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz demiş. Çam ağ ondan ağıl olmaz. Olmuyormuş. Efendim bu kısmı önemli aslında. Yani her şeyin bir yeri ve kullanımı vardır. Bir şeyi e, yerine ona benziyor benziyor diye e, başka bir şeyi aslı olmayan ya da işe yaramayan doldurmaz gibi bir anlamı var. Evet anladım ben neden ee, acaba. Ağıl, çam ağacı dayanıklı da bir acaba o, o kadar değilmiş işte keremcim. Şöyle daha doğrusu çamdan çama bayağı fark ediyormuş dayanıklılık. Hmm. Çünkü yumuşak ağaçlar e, fasilesine giriyor genel olarak. Önemli mi? O, ne güzel bir diye hanımefendi. <gülüyor> Ama işte kuvvetlisi olanı var. İşte Doğrudur. bir takım şeyler yapılamayanı var. Işte Kapkacak oyulanı var gibi. Hı hı. Herhalde öyle bir bilgiden yola çıkıyor. Son zamanlarda e, sık kullandığımız e, kabalcı yayınlarından basılan e, simgeler kitabında gene var. E, Andrea Alkiatus'un bir kitabı bu. Pek hı hı. çok sözcü e, böyle bir sembol ve simge ile şiirli bir iki dizeye e, döndürmüş ya da açıklamaya... Direk çam yok ama e, tam çam e, ailesinden olduğu için kökner ve ladin için hmm. e, iki simge. Kökner engin denizlere uygundur kökner yüksek dağlarda yetişir. En çetin şartlarda bile büyük yarar elde edebileceğini, e, edilebileceğini gösterir bize demiş. Hmm. Bu e, dayanıklılığıyla ilgili zaten hani yüksekte ve soğukta yaşıyor oluşu da beraberinde getiriyordu. Hatta tam yeri gelmişken programın ilk yarısında Kerem'le vardığımız birkaç sözcüğü paylaşabiliriz. Ne dedik? Direnç dedik. Evet, bereket, e, bereket dedi, dayanıklılık dediğimde. dedik. Özellikle bu zor şartlarda yetişmesi ve kışında. Ayakta durmasından ötürü. Yılbaşı var. Noel, evet. Noel tabii aklımıza geliyor. Hemen işte hatırlatıyor. Istemez. Kışı anımsatıyor. Tabii. Ee, dedik ve devam ediyoruz. Bir de Ladin Sözcüğü'nün karşılığı var simgeler kitabında. Ee, Hiç sürgün vermediğinden Ladin ağacı gövdesinden, ölen bir adama benzer döl vermeden hmm. demiş. Güzel. Böyle bir simge. Biraz biyolojiye şey var galiba. Geçelim. bakalım. Evet. Ee, sen e, ailesini falan da programın başında demiştin Sü ama diyemedim. Dilem sürç, yine dedim sürekli. evet şey. Sürçlü lisano olduysa aff والله efendim. pinakae familyasından Pinus cinsiymiş. E şimdi bende bir büyük doğa tarihi ansiklopedisi var. Chicago Üniversitesi Doğa Tarihi Bölümünün oluşturduğu biraz da popüler bir ansiklopedi ama ilginç bilgileri seçtim. Ee, özellikle yaprakları konusuna odaklanılmış. Çünkü hiç alıştığımız diğer ağaç yapraklarına benzemiyor. Çamgillerin yaprakları. İğne biçiminde. Ee, ancak diğer ağaçların yapraklarıyla aynı görevde. Ağacın bir besin deposu evet. ve hava alma verme kaynaklarından biri. Ee, yaprak döken çamlar da var demiştik program başında. Evet. Ee, sonuçta yani yıl boyunca... Aslında bütün çam ağaçları yaprak döküyorlar ama çok daha kısa bir süre diğer ağaçlara nazaran ve daha az sayıda hı hı. Ee, bir de dökmeyenleri var. Ee, ben o görüntüyü de severim böyle döküldükten sonra böyle kahverengiye döner. Ha, yerde çok güzel olur, halı değil gibi değil mi? mi? Evet evet. <gülüyor> Hele adada Mis gibi de kokar. Çok da güzel kokar. Evet o reçineyle bağlı da bir koku herhalde. E, adada böyle bayağı halı gibidir. Evet, evet. Üstüne yatarsın yaz sonunda. Larix diye bir çamdan bahsediliyor. Bu kışın dökmüyor yapraklarını. E, keza tamarak diye bir çam cinsi var. Bu da öyle. E, genellemeler yapmamak lazım. Yani sonucuna varabiliriz. E, çamın kereste olarak yumuşak bir odun olduğu bilgisi burda. Ve kozalaklı bir bitki kozalakları aslında tohumu diğer hmm. bitkilerdeki tohum ve dünya üzerinde çiçekli bitki ve ağaçlardan önce kozalaklı ağaçların olduğu bilgisine rastladım bu kaynakta. Hmm. Sonra gene çok sık kullandığımız ODTÜ yayınlarından basılan doğanın anatomisi. Bazı e, çeşitlerden bahsetmiş. Mesela batı sarı çamı var. E, bu Pinus pandorosa diye geçiyor. E, çok ilginç geldi. E, yangınlara karşı ayakta kalabilecek şekilde evrimleşmiş bir çammış. Bir yangın olduğu zaman çok zor yok oluyor. Hmm. E, dirençli. E, Amerikan çamı var. Larix larit. Lari çiğne, larisina ya da e, bunlarda kışın demin bahsettiğimiz örneğin açılımı e, yaprakları sararıyor e, ve dökülüyor hmm. e, keza bir bristol çamı var daha evvel ormanda bahsetmiştik yanılmıyorsam pinus aristata 5000 yıla kadar ömrü varmış bunun da hmm. şey sekoya ağacı gibi Aa, evet evet sekoya ağacı gibi ee, yani internette de bir takım genel bilgiler var tabi. Yani Türkiye'deki çamlarla ilgili işte Halep çamı var, Kızıl çam var Sarı çam var, Kara çam var, Fıstık çamı var birçoğumuzun bildiği gibi ee, Türkiye'deki ormanlık alanların bahsetmiştim programın başında %60'ı aşağı yukarı çam ağaçlarıyla kaplı ee, dağlık bölgelerde işte yüksek rakımlı bölgelerde ve soğuğa dayanıklı bir e, ağaç türü aynı zamanda ...burada ilginç bir bilgi var... ...bir hektarlık çam ağacı... ...yılda yaklaşık 35 ton... ...tozun emilmesini sağlıyor. Ya o bana da çok ilginç geldi. Yani sırf oksijen olayı değil. Tabi evet tozun evilmesini sağlıyor. Bu da ilginç ve güzel bir bilgi. Evet en son... E Çamın bir ürünü olan, daha doğrusu çam fıstığı çamının bir ürünü olan e, çam fıstığından da biraz bahsedelim. Çam da ikinci programa uzayacak gibi görünüyor. Hı hı. Efendim, e, çam fıstığı şu e, ilginç geldi bana. Çok da olduğundan bahsetmiştik ya programın başında. E, yani bir çam fıstığı fidesi dikildikten yaklaşık bir 10-15 yıl sonra çam fıstığı ürüyor ve kullanılabilir evet. hale geliyor. Bayağı uzun bir süreç. Artı yaklaşık 5 yılda bir verimli yıl oluyormuş. Hmm. Hani zeytini anlatırken konuşuyorduk yani ya, bir yıl ölü yıl bir yıl verimli yıl diye beş hmm. yıl bayağı uzun bir süre ve 40 yaş civarı en verimli dönemi oluyormuş çan fıstığı ağacının kozalağından çıkartılıyor bu buradan hemen Tijan Inaltok'un bir ot masalı vardır iletişimden çok sevdiğimiz bir kitap ee, kendi yaşantısından da örnekler vermiş böyle elde soyması çok zor o kozalağın içinden Hı -hı. çıkartıp kabuklarını hatta, hatta artık makinesi varmış kış aylarında toplanıp güneşte açılmaya bırakılıyormuş ee, Ege ve Akdeniz sahillerinde özellikle çok yetişiyor şemsiye biçiminde bir ağa Çam fıstığı ağacından bahsediyoruz Çamından bu arada Dünyada da özellikle Latin Amerika ve Çin'de çok yetişiyor Sen programın başında demiştin nişasta ve yağ Hı -hı. Ee, Burada daha da şey açıklamış detaylı %50'ye yakını yağ ve proteinden Oluşuyormuş A, B ve E vitaminleri ve pek çok da Mineral ve lif varmış içinde Hı -hı. Böyle de yararlı bir şey O zaman e, Haftaya görüşmek üzere Çama devam, <gülüyor> Çama devam edelim İyi haftalar, görüşmek İyi haftalar, hoşça kalın.